birçok hileleri vardır. Bu hilelerin bir tanesi de düşman dostlarını ehl-i sünnet ve cemaat alimlerine karşı kıştır, e, karşı kullanmıştır. Onlara e, onlara karşı düşman ilan ettirmiştir. Onlara karşı ehl sünnet ve cemaatin alimlerine karşı iftiralar attırmıştır. Töhmetler attırmıştır. Hakkada aynı şekilde Muhammed İbni Abdülvahab rahimuhullahu teala da bu iftiralardan bu töhmetlerden kurtulamamıştır. Nasıl kurtulsun ki? Allahu u Teala ve onun Resulü dahi iftiralardan kurtulamadı. Muhammed bin Abdülvehab rahimeullah teala nası kurtulsun. Dolayısıyla bu derste açıklayacağım şey Muhammed bin Abdülvehab kimdir? Akidesi nedir? Va ona iftira bazı iftiralarından, atılan bazı iftiralardan kendi kitaplarından alıntı yaparak size bahsedeceğim. Muhammed ibn Abdülvehab, bun ismi Muhammed ibn Abdülvehab ibn Süleyman el Temimi. Kendisi 1115'te doğup 1206'da vefat etmiştir. Rahimehullah Teala. Baya bir uzun eee uzun bir hayatı olmuştur. Muhammed ibn Abdülvehab rahimehullah Teala'nın inancını, akidesini Kendi sözünden dinleyelim. Der ki Rahimullah durer Seniye isimli kitabında cilt 1 sayfa 55'te der ki وَاَنَا أَدْعُوا مَنْ خَالَفَنِي اِلَى اَحَدِي Diyor ki ben bana muhalefet eden insanı şuna davet ediyorum. Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine ve ilim ehlinin icmasına davet ediyorum. Yani Muhammed İbn Abdül Vahhab akidesini kitaptan, sünnetten ve icmadan alıyor. Eğer bunda itiraz ederse onunla lanetleşirim diyor. Yani Muhammed İbn Abdül akidesini beyan ediyor. Diyor Ben Kur'an, sünnet ve icmadan alıyorum diyor. Yine seni ya Cilt 1.53'te sayfa 53'te diyor ki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 O hakkı inşallah kabul edeceğimi umuyorum. Hatam olduğun zaman da hatamdan döneceğimi inşallah umuyorum diyor Muhammed İbn Abdülhuhabı Rahimullahu Teala. Gördüğünüz gibi Muhammed İbn Abdülhuhabı Rahimullahu Teala'nın akidesi inancı, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancı. Aynı şekilde size inancından daha tafsirli bir şey okuyayım. Ona göre anlarsınız. Diyor ki ben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 Çünkü o düşman onu hakkında kötü konuşacak. Aynı şekilde Muhammed İbn Abdülvehhab'ı tanımak istiyorsak onun düşmanları, tarikatçılar şunlar bunlardan değil. Bilakis Muhammed İbn Abdülvehhab'ın kendi kitaplarına bakın ve ve öğrenin deriz. Bundan dolayı alekul hal Muhammed İbn Abdülvehhab aleyhine birçok iftiralarda bulunmuştur. Onun ehli sünnet olmadığını, onun yeni bir şey getirdiğine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 Sayfa 168'de bunu diyor. Dolayısıyla Muhammed İbni Abdüluhab diyor, kim kerametleri inkar ederse bidat ehlinden olmuşdur diyor. Aynı şekilde Muhammed İbni Abdüluhab وَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَا اِلَى اُمِّ مُوسَا اَنْ اَرْضِعِ Biz Musa'nın annesine vahyettik ki Musa'yı emzir. Ayetini tefsir ederken diyor ki, Rahimullah, bu ilhamdır.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 bidat ehlinden, bidatçılardan, sapıklardan keramet çıkmaz. Onlar şeytanın kerametleri. Ancak kerametleri ehli sünnetten, hadis ehlinden, selef inancına sahip insanlardan çıkar. Aynı şekilde başka bir iftira. Diyorlar ki Muhammed Abdul Abdülvehhab tevessülü inkar ediyor ve tevessül edeni de tevessül edenede de kafir diyor.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 Yok kastınız şuysa yüzü suyu hürmetine diye dua etmek. Fulanın hakkı için diye dua etmek bu böyle dua eden kişi kafir olmaz. Muhammed İbni Abdülhab böyle dua eden kişiyi de tekfir etmiyor, kafir demiyor. Kim bunu Muhammed İbni Abdülhab'a isnat ediyorsa ona iftira etmektedir. Çünkü kendisi rahimullahu teala diyor ki işte ben salihlerle tevessül edeni tekfir ediyormuşum diyorlar benim hakkımda. Buna cevap olarak diyorum ki Subhaneke. buhtanun azim. ey Allah'ım sen tenze ederim şüphesiz ki bu büyük bir buhtan ve iftiradır diyor. Dolayısıyla Muhammed bin Abdullah tevessülden kastın nedir? Tevessül bize göre, Ehl-i Sünnete göre Allah'a yaklaşmak için ibadetler etmek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 şirk değil ama bu da nedir? Eee bidattır ki Muhammed bin Abdullah bu ikinciyi eee tekfir etmiyor rahimeullah teala. Aynı şekilde Muhammed bin Abdülvehab'a iftiralardan bir tanesi de diyorlar ki onlar Muhammed bin Abdülvehab herkesi tekfir ediyor. Herkese kafir diyor. Kendisi haricilerdendir. Eee kendisine itaat etmeyene kafir diyor. Kendisinin cemaatine girmeyeni kafir diyor değil. Muhammed İbni Abdullah hakkında böyle şeyler diyorlar. Cevap olarak Muhammed İbni Abdülhabi'nin kendi sözünden alalım. İnsaflı olmak istiyorsak, adaletli olmak istiyorsak kendi sözünden alalım. Diyor ki rahimullah Teala, benim hakkımda diyorlar ki işte bana, bana itaat etmeyen kafir diyormuşum. Diyorum ki Sübhanak, Allah'a tenzih ederim.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 المجموعة الملفات جلد بس صفحة 15 تقول يقول مجموعات الملفات جلد بس صفحة 15 تقول يقول مجموعات الملفات جلد بس صفحة 15 تقول يقول مجموعات الملفات جلد بس صفحة 15 تقول يقول kafirmiş. Ancak bana uyan Müslümanmış. İşte bana itaat etmek için ben diyormuşum ki önce kafir olduğunu مجموعات Daha önceden kâfir olduğunu ikrar et. Annem baban kâfir olduğunu ikrar et diyormuşum diyor. Diyor ki Sûfhanık bütün bunlar benim hakkımda büyük bir iftiradır diyor. Ben böyle bir şey demiyorum diyor. Bunu da hidayet seniye sayfa 40'da diyor. Rahimullah Teala. Yine Muhammed ibn Abdülvehab'ın bin torunlarından Abdullahi ibn Abdurrahman diyor ki biz ancak Müslümanların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 Yine Muhammed İbn Abd Muhammed İbn Abdülvehab rahimehullah teala Durerü's-Seniye cilt 1 sayfa 114'te diyor ki: Diyor ki biz bedevinin kabrinde tavaf edenleri tekfir etmiyorsak cahil olduklarından dolayı başkalarını nasıl tekfir edelim diyoruz. Başkalarını eee nasıl tekfir edelim diyor. Dolayısıyla Muhammed İbn Abdülvehab tekfir meselesinde insanların en titiz davranan insanıydı.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 Durarus seni el-hediyetu seniye sayfa 42'de diyor ki Muhammed bin Abdullah kıyamet günde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatı olacağını eee kabul ediyorum iman ediyorum. Aynı şekilde diğer peygamberlerin de şefaatı olacağını, diğer meleklerin, evliyaların, çocukların da şefaatı olacağını eee kabul ediyorum diyor Rahimehullah Teala.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 Ee, diyor ki Rahimeullah Teala benim hakkımda şunu diyorlar. Ben dört mezhebin kitaplarını yakıyormuşum. Mezhepleri inkar ediyormuşum. Diyor ki Subhanaka haza Ey Rabbim seni ne ederim Bu büyük bir iftiradır benim hakkımda diyor. Kısacası kardeşler Muhammed İbn Abdülvahab Rahimeullah Teala'nın akidesi, inancı Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancıdır. Selef'in akidesidir. Çünkü kendisi bunu beyan ediyor.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 ...insanlara böyle göstermek için... ...işte diyorlar ki Muhammed İbni Abdülhab... ...yeni bir mezhep çıkardı. O mezhebin ismi... ...Vahabiye. <gülüyor> böyle bir şey yok. Muhammed İbni Abdülhabi'nin kendisi diyor... ...gördüğünüz gibi kendi kitaplarında. Ben yeni bir şey çıkarmadım. Yeni bir mezhep de çıkarmadım. Benim inancım selef inancı. Fer de amelle de ben hanbeliyim. Bunu beyan ediyor. Başka bir şey... ...kim ona ifte, baş aksini iddia ediyorsa... ...iftira etmiş olur. Aynı şekilde kendisi... Bazıları da diyor ki o ehl-i beyti sevmiyor diyor. Ehl-i beyti sevmese iki çocuğun çocuğunun birinin ismi Hasan, diğerinin ismi de Hüseyin. Çocuklarına Hasan ve Hüseyin koyması Rhammullahü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmese namazda teşevütte Allahu ma'sallahu Allahu ma okumayı farz görmez. Çünkü kendisi farz olarak görüyor Rhammullahü Atila. Bütün bu iftiralar ancak